Bu yabanıl inanca karşı, Men adasından gelen biri, mezardan çıkmışa benzeyen kır saçlı bir ihtiyar, başka bir şeyler söyledi. Bundan önce Nantakıt'tan hiç sefere çıkmadığı için Ahab'ı görmemişti bugüne dek. Eski denizci geleneklerine, kim bilir ne zamandan kalma inançlara bakılacak olursa, Men adalı ihtiyarın insanüstü bir kahinlik yanı vardı. Onun için beyaz ırktan gelen hiçbir tayfa ses çıkaramadı bu adamın söylediğine. İhtiyar, Men Adalı'ya göre, Ahab, herkes gibi toprağa gömlecek olursa, olacak iş değildi ya bu, doğuştan taşıdığı bu damganın tepesinden tırnağına kadar uzandığını görecekti, onu kefene koyanlar. Ahab'ın korkunç hali, yüzündeki soluk leke, beni öyle altüst etmişti ki, put gibi dimdik duruşunun, biraz da üstüne dayandığı eşi görülmedik takma bacağından geldiğini fark etmemiştim ilkin. Bu beyaz bacağın, ahap denizdeyken bir balinanın cilalı fil dişine benzeyen çene kemeğinden yapıldığını duymuştum. Geyherdli yaşlı derili evet demişti. Japonya açıklarında o da gemisi gibi direğini yitirdi. Ama memleketine dönmeyi beklemeden gemisine yedek direk, kendine de yedek bacak yaptırdı. Bir sürü yedek bacağı daha var. Duruşunun garipliği gözüme çarptı. Pekut'un kaptan güvertesinde, mizana çarmıklarına yakın, burguyla yarım parmak derinliğinde bir delik açılmıştı kalas'ta. Ahab'ın takma bacağı bu deliğe giriyordu. Bir kolunu kaldırmış, çarmıhı tutuyordu. Kaptan Ahab, dimdik durmuş, gözlerini geminin batıp çıkan puruvasından ötelere dikmişti. Bu korkusuz dik bakışta, inatçı, sonsuz bir güç, yılmaz boyun eğmez bir irade vardı. Ağzını hiç açmıyordu, kaptanları da konuşmuyordu onunla. Ama acı çeken bir komutanın gözü altında olmanın tedirginliği, huzursuzluğu her davranışlarından, her hallerinden belli oluyordu. Bu kasvetli, bu lanetli Ahap, karşılarında çarmıha gerilmiş bir insan yüzüyle duruyordu. Çektiği acılardan gelen anlatılmaz, dayanılmaz bir yücelik vardı üstünde. Bu ilk görünüşünde güvertede çok durmayıp kamarasına çekildi. Ama o sabahtan sonra gemiciler onu her gün gördüler artık. Ya takma bacağı kalastaki delikte ayakta durur, ya beyaz kemik iskemlesine oturur, ya da güvertede ağır ağır gezinirdi. Gökyüzü açıldıkça onu daha sık görüyorduk. Sanki gemi yola çıkalı beri kamarasına kapanması kış denizinin ıssız kasvetinden geliyormuş gibi. Şimdi artık hep dışarıda ve neredeyse gülümseyecek gibiydi. Bununla beraber, güneşli güvertede söyledikleriyle, yaptıklarıyla, bir yedek direkten daha yararlı gözükmüyordu. Ama şu da var ki, Pequod henüz asıl işine başlamamış, sadece yolunda gidiyordu. Balina avının tüm hazırlıklarını da, ikinci kaptanlar, tam gereğince, yaptığına göre ahaba pek iş kalmıyordu. Onu oyalayan bir şey olmadığı için de başında bulutlar birikiyordu sanki, yüce dağ başlarında bulutların birikmesi gibi. Ama çok geçmeden öyle tatlı, öyle güzel havalara geldik ki, dünyanın cıvıl cıvıl sevinci, kaptan Ahab'ın içindeki kara bulutları yavaş yavaş dağıtır gibi oldu. Al yanaklı iki genç kızı andıran nisan ve mayıs ayları asık yüzlü kış bahçelerine oynaya oynaya nasıl girerse en çıplak en sert en çok yıldırım yemiş eski meşe ağacı bu sevinçli konukları birkaç yeşil tomurcukla olsun nasıl karşılarsa ahapta sonunda bahar kızlarının güler yüzlü büyülerine biraz kapılır gibi oldu. Birkaç kez bakışlarında soluk çiçekler açtı. Ahaptan başka her insanda gülümsemeye kadar varacak çiçeklerdi bunlar. Birkaç gün geçti, pekuot, buzları, buz dağlarını hep ardında bırakarak, sıcak ülkelerin bitmez tükenmez ağustosunun eşiğinde, ışıklı bahar denizlerinde yüzüyordu. Ilık, taze, pırıl pırıl, çım çın öten günler, İranlıların gül suyu karlarıyla dolu billur şerbet kaselerine benziyordu. Görkemli yıldızlı geceler, pırıltılı kadifelere bürünmüş, gururlu kadınlar gibiydi. Issız şatolarında uzaklara gitmiş, yiğit sevgililerini, altın miğferli güneşleri düşünen kadınlar gibiydi. Uyumak zorunda kalan bir insan, bu güzel günlerin, bu doyulmaz gecelerin hangisinden vazgeçsin bilemiyordu. Ama bu solmaz baharın büyüleri sadece dış dünyaya yeni büyüler, yeni güçler vermekle kalmıyor, insanın ta içine işliyordu tatlı akşam saatlerinde. Sessiz alacak aranlıklarda buz kesilen sular gibi anılar parlayan birer billur parçasını andırıyordu o zaman. Tüm bu dile gelmez şeyler Ahab'ı yavaş yavaş sarıyordu. Yaşlılar pek uyumaz. Yaşlandıkça insan ölüme benzeyen bir şeyden kaçar gibidir. Gemi kaptanları arasında yataklarından sık sık kalkıp karanlık güverteye gelenler, sakallarına ak düşmüş olanlardır. Ahab da öyleydi. Ama son günlerde çoğu vaktini açık havada geçirdiği için onun içeriden dışarıya geldiği zamanlar, dışarıdan içeriye girdiği zamanlardan çoktu. Kendi kendine homurdanırdı. İnsan mezara girer gibi oluyor. Benim gibi yaşlı bir kaptan için ha bu daracık delikten aşağı inmişim, ha mezara inmişim. Böylece her 24 saatte bir gece vardiyaları ayarlanınca güvertedeki tayfa aşağıdakilerin uykularına bekçilik ederken baş kasarada halat çekenler arkadaşları uyanmasın diye halatları gündüzleri gibi dört bir yana savurmayıp yavaşça yere koyarken gemi sürekli bir sessizlik sardığı sırada dümencinin gözleri kaptan kamerasının kapağına çevrilirdi. Az sonra da koca Ahap demir trabzana tutunarak ortaya çıkardı. O saatlerde insanlık yanı ağır basar, kaptan güvertesinde bir aşağı bir yukarı yürümezdi. Çünkü aşağıda yorgun yardımcıları uyuyordu ve kemikten topuğunun gümbürdeyen takırtısı yüzünden adamların düşlerine balinaların çatırdayan çene kemikleri girebilirdi. Ama heyheyleri üstünde olduğu bir gece arkadaşlarını düşünmeden ağır adımlarıyla pat küt bir aşağı bir yukarı yürümeye başlardı. Üçüncü kaptan Stab güverteye çıkıp ürkek bir sesle yarı şaka yarı ciddi kaptan Ahab'ın yürümesine kimsenin karışamayacağını ama ayağının gürültüsünü azaltmasının bir yolu aranabileceğini söyleyecek oldu. Acaba kemik topuğuna bir parça üstüpü bağlasa nasıl olur gibilerinden yarım yamalak bir şeyler kekeledi. Ah Stab sen daha Ahab'ın kim olduğunu bilmiyorsun. Top güllesi miyim ki ben üst takacaksın bana dedi Ahab. ''Git başımdan, senin gibilerini unutmuşum, hadi git aşağı, her geceki mezarına, git ötekiler gibi kefenine sarıl da uyu, son kefeninize alıştırın kendinizi.'' Ansızın, böylesine ağır konuşan ihtiyarın, bu beklenmedik son sözleriyle irkilen stapp, bir an kaldı. Sonra kendini tutamadı, benimle böyle konuşulmasına alışık değilim kaptan, pek hoşlanmadım bu sözden. Ahab, dişlerini sıktı, öfkeye kapılmamak için birden uzaklaşarak, Alarga diye hırladı. Ahap bunu söylerken, Stab'ın üstünde öyle korkunç bir yüzle yürüdü ki, üçüncü kaptan ister istemez geriledi. Kamerasına inerken şöyle mırıldanıyordu Stab kendi kendine. Ben böyle laf duymadım da karşılık vereyim. Olur şey değil, dur hele Stab. Gitsem şuna bir yumruk mu atsam yoksa? Yoksa ne bileyim, şurada diz çöküp dua mı etsem onun için? ''Evet, bu geliyor içimden ama ömrümde de dua etmiş değilim ki. Olur şey değil, çok garip. Ama bu adam da çok garip. Ne yandan bakarsan bak, böylesini görmedim. Hiçbir gemide görmedim. Ne parlayıştı işte o, gözleri barut fıçısına döndü. Deli mi bu? Bir şey var, için için kemiriyor bu adamı. Bir şey kemirmese böyle gümbürtetir mi güverteği? Yatsa yatsa günde üç saat yatıyor, yattığı zaman da uyumuyor.'' şu muhallebi çocuğu kamarot ne demişti her sabah moruğun yatağı altüstmüş çarşaflar bir kenara itilmiş yorgan neredeyse düğüm düğüm yastık üstüne kızgın tuğla konmuş gibi sımsıcak kara adamların vicdan azabı dedikleri şey bu olsa gerek karın ağrısından diş ağrısından beter bir şeymiş bu ne olduğunu bilmiyorum ama Allah esirgesin beni bundan anlaşılır gibi değil bu herif her gece ne diye ambara gider Kamorot öyle diyor ne yapar orada acaba kiminle konuşur bilmek isterim tuhaf şey ne diyeyim bilmem ki anlaşılır gibi değil yat uyu en iyisi uykudan iyisi yok bu dünyada sahi öyle be Tebekkeli değil bebekler uyumaya başlar doğar doğmaz bu da tuhaf insan düşündü mü her şey tuhaf bu dünyada ne var ki düşünmek benim ilkelerime aykırı düşünmeyeceksin öyle korkuttu ki beni alnı bembeyaz bir kemik gibi parlıyordu ''Ne oluyor bana? Allak bullak etti beni bu herifle çatışmak. Allah Allah düş mü gördüm dersin? Nedir bu nedir? Çek sineye başka çare yok. Git yatağına. Hele sabah olsun bir de gün ışığında düşünelim bu baş belasını.'' Stab gidince ahap bir an küpeşte'ye dayanıp durdu. Sonra nöbetçi tayfadan birini aşağı yollayıp fil dişi iskemlesiyle piposunu istedi. Son zamanlarda adet edinmişti bunu. Pusula dolabındaki fenerden piposunu yakıp iskemlesini rüzgara karşı bir yere koydu, oturup içmeye başladı. Eski İskandinavlar zamanında denizle içli dışlı olan Danimarka krallarının tahtları, kılıç balıklarını andıran küçük balinaların burun kemiğinden yapılırmış. Ahabı da bu kemik iskemlesine oturmuş görünce krallar aklına geliyordu insanın. Gerçekten de o gemilerin Cengiz Han'ı, okyanusların kralı, deniz canavarlarının padişahıydı. Bir süre piposunu içti. Ağzından sık sık çıkardığı dumanları rüzgar savurdu. Sonra piposunu ağzından çıkarıp ''Ne oluyor?'' dedi kendi kendine. ''Pipo içmek artık yatıştırmıyor beni.'' ''Hey pipom ne oldu sana? Senin tadın da kalmazsa halim kötü benim. Hiç keyif almadan tüttürüyorum boşuna. Üstelik de rüzgara karşı içiyorum. Dumanlar yüzümden savruluyor. Can çekişen bir balinanın son fışkırttığı sular gibi.'' En yükseklere fışkıran, en bol ölüm suları gibi. Neyleyim artık seni Pipo? Senin işin huzur vermek insana. Beyaz tatlı dumanlarınla ipek gibi ak saçları sarmak, Benim kırık demir parçaları gibi kır saçlarımı değil. İçmeyeceğim artık. Tüten Pipo'yu denize attı. Ateş suda cızırdadı. Aynı anda da gemi sulara gömülen Pipo'nun çıkardığı köpüğü yok edip geçti. Ahab şapkasını gözlerine indirdi. Güvertede sendeliye sendeliye bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Ertesi sabah stap flaske yaklaştı. Başkütük dedi hiç böyle acayip düş görmedim. İhtiyarın kemik bacağı var ya. Düşümde tekme attı bana o kemik bacağıyla. Ben de ona bir tekme atayım dedim ama ne oldu biliyor musun dostum? Tekme atmamla bacağımın kopu vermesi bir oldu derken kaş göz arasında kaptan Ahab bir ehram şeklini aldı. Ben de enayi gibi bu ehramı pataklamaya başladım. Ama flask işin en tuhafı düşler hep tuhaftır ya bilirsin öfkem arasında düşündüm ki Ahab'ın tekmesi büyük bir hakaret de sayılmazdı. Ne diye böyle kıyametler koparıyordum sanki? Gerçek bir ayağın tekmesi başka, takma bir ayağın tekmesi başka. Canlı ayağın tekmesi nerede, ölü ayağın tekmesi nerede? İşte bu yüzden flask, bir şamar yemek, bir değnek yemekten on kat daha ağır gelir insana. Vuran şey canlı oldu mu, hakaret de canlı olur, değil mi oğlum?